Hazırlayan ve Çelenk Vafra. İyi haftalar, hariçtan sanat programına hoş geldiniz. Bugün bir telefon bağlantım var, Fatma Bucak. Fatma Bucak İstanbul ve Londra'da yaşayan ve çalışan bir sanatçı. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümünde, İtalya'da Albertina Güzel Sanatlar Akademisi grafik bölümünde, Londra Kraliyet Sanat Koleji fotoğraf bölümünde öğrenim gördü. Farklı coğrafyalarda, farklı alanlarda ama hepsi tabii ki sanat pratiğine yansıyan bir eğitim arka planı var. E, zaten eğitimde gördüğü İtalya'ya uzanıyoruz bugün hariçtan sanat programı kapsamında. İtalya'nın Torino kentinde 2005'ten beri faaliyette olan e, Mario Merz'e adanmış, Fondazione Merz'de 6 Mart'ta açılan bir kişisel sergisi var. İtalya'daki ilk büyük ölçekli kişisel sergisi olma ünvanı da taşıyor. Yolu Torino kentine, İtalya'nın Torino kentine düşenler 20 Mayıs 2018'e kadar So As To Find The Strength To See adlı bu sergiyi, yeni yapıtlarla ürettiği bu kişisel sergiyi E, Fatma Bucağı biraz tanıtmak isterim. Telefon bağlantısında sözü ona vermeden evvel. E, enstelasyon, performans, fotoğraf, video ve ses ortamları aracılığıyla e, çalışıyor. E, bu, Bunlar aracılığıyla geliştirdiği güncel yerindeliği de olan siyasal ve cinsel kimlik, sansür, baskı, kamulaştırma, göç ve şiddet gibi konuları irdeliyor. E, ve Sergi de bu temalar etrafında kurgulanıyor. E, Fondasyone Merz için özel olarak ürettiği mekana özgü yerleştirmeler, performans, ses, video, heykel ve fotoğraflardan oluşan bir sergi bu. E, hemen buradan girmek istiyorum. E, İtalya'nın Torino kentindeki bu sergin 20 Mayıs'a kadar gezilebilir. Bu davet nasıl başladı? Bu işbirliği nasıl gelişti? Nasıl bir kurum, Merz Vakfı nasıl bir işbirliği yaptınız? Buradan istersen girelim Fatma. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkürler bütün açıklamalar ve güzel sözler ve güzel tanıtım için. E, Fondasyon Emertsi, e, aslında ben senin de anlattığın gibi Torino'da okula, okulda, de, okuluma devam ederken e, görme şansım olmuştu ilk kez. E, senin de söylediğin gibi... E, ben, Sanırım ilk büyük müze sergim olarak değerlendirilebilir. Daha önce e, Castello Delivori'deki sergim biraz daha proje bazlı bir sergiydi. E, Vakfı 2000, senin de dediğin gibi 2005 yılında Torino'nun Borgo San Paolo bölgesinde Mario Merti'ye ithafen kurulmuş. Ve başkanlığını da Mario Merti'nin kızı Beyatece Merti'nin yaptı. güncel bir sanat merkezi aslında burası. Her yıl hem Mario hem Maria Mertse sergileri var hı hı. ve mekâna özgü projelere ev, sahipli, hı hı. ev sahipliği ettikleri sanatçı sergileri dışında da eğitim ve e, sanat araştırmaları ile ilgili faaliyetleri de yer alıyor. E, ben Torino'da eğitim alırken tanımıştım hem sergileri görme şansım olduğu için hem de e, özellikle de sanat ve izleyici arasındaki bağları sıkılaştırmaya çalıştık, çalıştırdıkları eğitim serileri vardır Mert Vakfı'nın yaptığı. Hı -hı. Onları takip etme şansım olmuştu. Tabii Mario Merz ee... çok önemli bir Arte Povera sanatçısı. O yüzden aynen, yani aynen. On, onun e, mirasını e, devam ettirmek bu anlamda çok önemli. Özellikle de burada e, daha demokratik erişime de açmak. Belki e, işte herkesin ...erişebileceği bir takım sergiler... ...dolayısıyla bunların etrafında odaklanmış... ...eğitim projeleri... ...kamusal programlar yürütmek... Aynen, ...öncelikli aynen. konularından biri. Hatta bir ödül de aynen. veriyorlar son dönemde değil mi? Çağdaş Sanat ve Müzik alanında bir... ...iki Efe. yılda bir yaptıkları bir ödül daha dahi var... ...yeni nesil sanatçıları desteklemek adına. Aynen bu anlamda... ...çok önemli bir kurum aslına bakarsan. Biz 2017 yılında... ...benim öğrencilik yıllarım dışında... ...tekrar törnöye döndüğüm... ...zaman bazı projeler için... Ee, görüşme ve konuşma şansımız oluyordu her zaman Mert Vakfı'nın çalışanlarıyla. 2017 yılında ilk kez e, Torino Torona del Libro kitap salonunda hazırladıkları bir konuşma için beni davet etmişlerdi. Orada birbirimizi daha çok tanıma şansımız, fırsatımız oldu. Ardından da aynı yıl Torino Üniversitesi'nin ana kütüphanesinde Serdi Vakfı ve Mert Vakfı işbirliğiyle ikisi de Torino'dan E, torunada bulunan köylerle bakıp Remains of what has not been said adlı iki yeni işimi bir araya getirdiğim bir sergi açtık aslında birazcık onun doğal bir sonraki adımı gibi oldu bu sergi Hı -hı. o serginin ardından her iki kurumda bu birliğin hem daha kapsamlı bir sergiyle devam ettirmek istediklerini hem de bir şekilde bunun e, Mert Vakfı'nda olabileceğini düşündüklerini söyledikleri zaman e, So As To Find the Strength adlı sergi çalışmaları başladı Peki hemen başlığa geçelim. O zaman Türkçe'ye nasıl uyarlarsın bu başlığı ve başlıktan yola çıkarak hani serginin kavramsal çerçevesini biraz sen, senin ağzından dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Aslında sen çok da güzel anlattın bunu. Ee, so I should find the strength to see. Aslında e, harfi harfini açıklamaya çalışmadan belki belki de şöyle söylemek lazım. Bugün... Görmek, gördüğümüzün doğru olduğunu bilmek ya da olmadığını, hatta gördüğümüzü kabul etmek için bile güce ihtiyacımız var. Aslında birazcık bunun bu düşünceye bir gönderme yapıyor e, serginin başlığı. E, dediğim gibi bunu tam olarak Türkçe'ye nasıl çevirebileceğini bilemiyorum hı hı. ama herhalde e, görmek için e, görmek için güç ya da güçlenmek diyebilir miyiz aslında? Hı hı, olur tabii. Hı hı. Ee, ama serginin içerisine içerisinin şöyle beraber bakmak gerekirse hem performans senin de dediğin gibi hem fotoğraf, taş baskı, ses, hurufatlardan yani metal harflerden oluşturulmuş bir dizgi, aşılanmış şam gülleri, gravür gibi farklı e, yapıda işleri bir araya getirdik bu sergi için. Uzun süredir benim de daha önce altını çizdiğin gibi siyasal ve cinsel kimlik, sansür, e, baskı, göç, şiddet üzerine çalışmalarımı devam ettiriyorum. E, bu sergide bütün bu bütün bunların parçası e, olan, bütün bu konuların parçası edinen ya da edinemeyen aslında tarih ve tarih yazmak üzerine yoğunlaş yoğunlaşmış bir sergi. E, serginin saygının statement'ta da anlattığımız gibi Tarihin kırgın tarihin kırgınlığı, gerginliği, geri dönüşümsüzlüğü, tanıklığın ve hafızanın gücünü birazcık yoklayan, bazen altını çizen işler bir araya geldi. Ee, ve unutulmuş öyküler, tarih dışında kalan e, düşünceler, ifade edilemeyen e, sözcükler, siyasi ve etnik azınlıkların e, ve iktidara muhalefet sosyokültürel yapıların eksiksizliğinin, Sergi metninde de şöyle bir ifadem var, e, ifade var Fatma Bucağ'ın yarattığı ortamlar unutulmuş öykülerin, tarihin dışında kalan bireylerin, ifade edilmeyen düşüncelerin, e, siyasi ve etnik azınlıkların ve iktidara muhalif sosyo-kültürel yapıların sesi haline gelir demişsin. Özellikle hangi öyküler, hangi bireyler senin için belirleyici oldu, hangi unutulmuş öyküler, hangi tarihin dışında bırakılmış bireyler biraz işlere de odaklanarak belki bunun üzerine gidebiliriz diye düşünüyorum. Evet harika olur aslında e, Türkiye'de yaşıyoruz Güncel yaşantımızın e, bir parçası Olmuşken sansür ve sansürlenen Hikayelerin uzun bir listesini Yapmak gerekim gerçekten bilmiyorum Ancak belki de Bu hikayelerin sadece anlatılmayışını Değil de e, Ya da unutulmuş olmalarını değil de Bazen de çarpıtılmış olduklarından Dolayı tarihin başkalaştığının da Altını çizen eserler var Evet Eğer senin sorduğun soruyu birazcık biraz daha açık belki de biraz daha listeleştirmeden yapabileceğim etkilendiğimi düşündüğüm bu nedenle de bu işlerin oluştuğunu söyleyebileceğim şeyler aslında son yıllarda Türkiye'ye sık sık gidip gelirken başıma gelenler ya da yaşananları Dinleyebilmem insanların başına gelenler, cumartesi anneleri, belki benim Türk kimliğim, Kürt kimliğim, hı hı. Orta Amerikalı göçmenler, geçen sene beraber çalışırken bütün başımıza gelenler, güvenlik adı altında dünyanın her gelişmiş ülkeli, ülkesinde kemiklerimize kadar hissettiğimiz polis şiddeti, yaşadığım, çalıştığım sınır ülkeleri, Şam gülleri, bütün bunlar aslında bahsettiğim ee, ve metinde de geçen bütün bu düşüncelerin, işlerin bir araya gelmesini sağlayan noktalar, sağlayan hikayeler diyebilirim. Hı hı. Peki gerçekten de hem bu e, bir takım etnik azınlıkların, siyasi azınlıkların, ifade edilmeyen düşüncelerin unutulmuş öykülerin sesi haline de geliyor demişsin. Oradan meseleyi sese bağlamak istiyorum. Gerçekten de sesi kullandığın ses temelli işler var bu sergide. E, bunlardan biraz bahsedebilir misin? Özellikle onları konuşsak. Eee Enduring Nature of Thought adlı mekana özgü bir iş çalışma var. Belki de ondan başlamak lazım. Onun birazcık altını çizmek lazım. Tarihin kırgınlığından, gerginliğinden, tanıklılığın ve hafızanın gücünden bahsettik aslında bu sergide. Serginin bütün işlerinde yer alan öğelerden bir tanesi. Ve neredeyse aslında bu temelin, bu tarih yazılışının heykelsel dönüşümünü birazcık Enduring Nature of Thought adlı... Enstalasyonda görüyoruz. 122 adet emaye leğeni farklı yüksekliklere yerleştirerek 32 kanallı bir kompozisyon ile e, birleştirip birleştirdiği bir enstalasyon oldu bu. Ses kompozisyonunu Peter Slatter ile hazırladık İstanbul'da. Hı hı. Bu enstalasyonda kullanılan leğenler e, leğenlere tavandan aktığını düşündüren su damlaları eşlik ediyor. Bu 32 kanal aslında 32 tane farklı su damlası, farklı bölgede bulunan su damlasını E, dinlettiriyor bu, bize. Bu peyzajın içerisinde ben buna peyzaj işledim aslında. Koca bir alana yerleştirilmiş hı hı. E, bir enstallasyon ve bunun içerisine girip bunun içerisinde bu peyzajın içerisinde dolanabiliyorsunuz. Sese yaklaşıp sesten uzaklaşabiliyorsunuz. Tıpkı olup olmadığından bile bazen emin olamadığımız eksikliklerin e, gerçekliğin e, ya da değilliğine gönderme yapıyor birazcık. Ardından e, 117 tane gravür için hazırlanmış birazcık performansa dönüşen bir iş var. Hı hı. Belki de e, ses olmamasına rağmen bu, bu işten bahsetmek isterim açıkçası hı hı. biraz performans özelliğine sahip olmasından dolayı. 112 tane, 117 tane gravür e, şeklinde hazırlanmış Çifko, çinko levhanın yer aldığı bir instalasyon bu. "Fantasies of Violence" adlı bir iş. Uzun bir süredir aslında ben Türkiye'de de Avrupa'da da gazetelerde yer alan ve şiddet içeren imajları topluyorum. Bunlardan 100, o 117 tanesini e, seçerek şiddet eylemlerine neredeyse işaretlediği, bu işaretlerin çizgiye dönüştüğü, e, çizimlerin e, yer aldığı 117 tane gravür bulunuyor. Her bir imaj soyut birer çizime çevrildi öncelikle, daha sonra levhalara kazındı. Bir yandan yöntemiyle yönteminde kullanılan kimyasallar bu çizgileri ortaya çıkarırken levhanın bir yanında, diğer arka tarafında da kapatılmamış olduğundan dolayı çinkoyu aşındırmaya ve kontrol, kontrolsüz bir imaj yaratmaya başladı. Sergide bu 117 levha baskı olarak kullanılmadan e, işin kendisi haline geldiler. Hı hı. Arka kısımlarını ilk olarak görüyorsunuz. Her levhanın arka kısmında da soyut imajın, ön taraftaki soyut imajın şiddet hikayesini betinleyen e, şiirsel yazılar var. Her gün kurum bunlardan bir tanesini çevirirken e, sergi görmeye gelen kişiler de etrafa bırakılmış eldivenleri kullanarak levhaları inceleyip nasıl tekrar yerleştireceklerine, geri bırakacaklarına karar veriyorlar. Ee, ya ön yüzünü abstrakt çizimlerle ya da arka yüzünü aşılmış, kontrolsüz olan e, görüntülerle ve betimlerle yerleştirebiliyorlar. Eee, Omnivium ex ovo isimli eee 13 performanstan oluşan, 13 videodan oluşan bir performans vardı. Belki e, hatırlayanlar olur, ilk kez Arter'de görmüştük. Hı hı. Ee, bunu tekrar e, sergi içerisinde yerleştirme şansımız olmuştu. Hatırlamayanlar için e, her defasında yıkıntıların arasında dolanarak kucağındaki 100 tane yumurtayı çimento blokları arasında yerleştirmeye çalışan bir kadını tekrar tekrar hareketi ısrarla devam ettiği bir performansını izliyoruz aslında. Ardından Aymaz Weaver debate fiir adlı bir çalışmam vardı. İlk önce eee Kasere Divriği'de gösterilmiş olan Kahire'de e, yaptığım bir çalışmanın parçasıydı. Hı hı. Burada eee aslında korku üzerine korku objeleştirilebilir mi? Objeleştirilirse kişiler için bu objeler neler olur ve bu objeler aslında bir ses materyali haline getirilebilir mi yolun düşüncesinden yola çıktığım 7 tane Kahireli kişiyle çalıştığım 7 ayrı sesin oluştuğu bu workshoplardan ortaya çıkan. Kimlerdir bu kişiler? Kahireli'de tanıştığım 7 tane Kahireli bunlardan 3'ü erkek 4'ü kadın çalışan aslında hem çalışan hem okuyan. Kişiler. Ben bunları, e, bu insanları aslında farklı organizasyonlar aracılığıyla tanıma şansım oldu. Bir kısmı feminist gruplara, e, gruplara yardım eden ya da katılmış olan e, kadınların e, open call üzerinden bana geri dönmesiyle, diğer diğer kısmı da gazeteci birkaç arkadaşın önerisiyle tanıştığım insanlardı. E, ve onlarla hemen tanıştıktan sonra bu projeden bahsettikten sonra, kendileri de aslında korkunun nasıl ifade edilmediğinin farkındalıklarından dolayı böyle bir projeye katılmak istediler. Tabii ki proje çok uzun sürdü bizim için. Yaklaşık üç buçuk aylık bir workshop süreci yaşadık. Sadece beraber yan yana gelip tek kişilik workshoplardı bunlar. Ve anekdotlardan yola çıkarak korku nasıl tanımlanabilir, betimlenebilir mi Betimlenebilir ise bunun betimlemesini yapabileceğimiz en önemli sıfatlar nelerdir? Bu sıfatların bizi götürdüğü objeler ve bu objeleri bulduktan sonra da her hafta stüdyom onlar için bir performans alanına dönüyordu. Her defasında yeni objeler konularak kişiler 45 dakikalık zaman içerisinde bu objeleri birazcık ses materyali olarak kullanmaya başlıyorlardı ve buradan ortaya çıkan 7 kanallı bir iş oluştu. Aslına bakarsan daha sonra kompoze edildiler. Hiçbir eklenti yapılmadan sadece yan yana dinlenebilir hale gelebilecek şekilde kompoze edildiler. Ee, buradan Imath Sawyer the Backfish eee çıktı. İlk kez 2014'te Kassel River'de gösterilmişti. Ee, ve Fondasyon Emert için de tekrar kompozisyonu yenilendi ve alana mekana uygun yeni bir çalışma haline geldi. Peki mekana uygun, mekana özgü yerleştirmeler var. Hem geçmiş tarihte yaptığın işleri mekana uyarladın, yeniden kompoze ettin, yeniden adapte hı hı. ettin. Hem de mekana özgü yeni yerleştirmeler, yeni işler de yaptın. Bunları biraz daha vurgulayarak mekanın kullanımını küratörlerle birlikte yaptığını düşünüyorum onu. Tabii işleri mekanla evet. kurduğu ilişkiye biraz serginin küratöryal yapısını vesaire de bahsedebilir misin? Ne kadarlık bir alanda geziyoruz bu sergiyi örneğin 20 Mayıs'a kadar devam ediyor? Aslında sergi alanını tanımayı tanınmayabilecek en güzel şey aslında alanın ne olduğunu bilmek. Lancia araba fabrikasının eski ısıtma binası. 1930'ların e, endüstriyel mimarisinin en iyi örneklerinden bir tanesi. O nedenle kocaman bir alan... Ee, ...ve 11 metrelik e, yüksek tavanlardan oluşuyor. Ekosu hiç bitmeyen geniş bir alana aslında. Sese çok uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. Ve materyal olarak da en çok çimelitanın ağırlıklı e, kullanılmış olduğu bir yapı. Zor ama büyüleyici bir sergi mekanı diyebilirim. Bu mekanı daha önce görme şansım olmuştu. Tabii ki sergileri gezmek ve orada sergi yapmak arasında çok büyük e, fark varmış... Daha önce sadece büyüleyici olarak gördüğüm bu mekan aslında çok bir çok zor bir e, çalışma alanına dönüştü. Bu nedenle mekanı benden daha iyi tanıyan kuratörlerle çalışmak önemliydi. Oradan e, orada çalışmış olan kuratörlerden bir tanesi serginin kuratörlerinden biriydi. E, mekanda günlerce yürüdüğümüzü aslında e, mekan içinde mekan boşken ve mekan doluken. Birçok kez konuştuğumuzu ve mekana özgü yeni işleri ve eski işleri defalarca kafamızda nereye gideceğini belirleyip defalarca tekrar değiştirdiğimizi söyleyebilirim. Ta sergi açılışına iki ay kalana kadar diyelim. Sergi çok büyük bir alana yerleştiğinden değil, serginin, Tergi alanının aslında bir fabrika, eski bir fabrikanın eski ısıtma binası olmasından dolayı soğuk bir atmosfere sahipliği birazcık ürkütücüydü ilk zamanlar. Ardından aslında o, o soğukluğun bir şekilde e, içeriye aldığımız işlerin materyallerinden yararlanarak biraz daha sıcak bir alan oluşturma şansı bulduk biz. Ya da o soğukluğundan yararlanarak o akıntıların e, ne kadar güçlü akıntılar haline gelebileceğini, Ee, gelebileceğini birazcık daha altını çizmiş oldu aslında bu soğuk alan. O nedenle ben serginin, sergi mekanının zor ama aynı zamanda büyürücü bir mekan olduğunu hep düşündüm açıkçası. Ee, en son yaptığımız şey aslında sergiye tekrar, sergi içerisinde e, en büyük problemlerden bir tanesi. Problem demeyelim ancak serginin içerisinde en son yerleştir yerleştirilen iş aslında da Maskus Road bir bahçeydi. Sanırım sergi mekanında bizi en çok zorlayan e, işlerden e, iş oldu açıkçası. Damascus Fos, e, Şam'dan gelen güllerin İtalya'daki güller içerisinde aşılanmış hallerinin e, kurduğumuz büyük bir bahçe alanına, iç, iç mekanda kurduğumuz bir bahçe içerisinde e, yerleştirilmesiydi aslında. Tabii e, bürokratik problemleri hiç saymıyorum ancak bu bahçe e, kurulumu esnasında Bina'nın endüstriyel mimar, mimarisi bizi çok zorladı. Onun dışında açıkçası e, kendi mimari, endüstriyel mimarisinin bu işlerle birazcık daha ortaya çıktı. Hatta bazı işleri de daha da kuvvetlendirdiğini düşün, düşünüyorum bu binanın devon. Harika. Peki hariçten sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çeleng. Fatma Bucak konuğum. İstanbul'da ve Londra'da yaşayan bir sanatçı. O yüzden telefon bağlantısı yapıyoruz. Zira gündemimizde de İtalya'nın Torino kentinde Fondazione Merz Merz Vakfı'nda Mario Merz'in anısına kurulmuş bir vakfın sergi alanlarında 6 Mart ...da açılan kişisel sergisi var. 20 Mayıs'a kadar yolu... ...İtalya'nın Torino kentine düşecekler. Fondazione Mersi zaten görsünler. Ama özellikle Fatma Bucan... ...oradaki kişisel sergisini... ...ziyaret edebilirler. So as to find... The Strength to See adlı bir sergi. Hem ürettiği yeni yapıtlar var hem de son dönem işlerinden bir seçki var. Mekana özgü yerleştirmeler ki mekanın oldukça farklı özelliklere sahip bir endüstriyel yapı olduğunu da vurguladı. Çok güzel tarif etti Fatma. Performans temelli işler, ses, video, heykel, fotoğraf, gravür gibi çok farklı medyum söz konusu. Genel olarak tarihin kırılganlığını, gerginliğini ve geri dönüşümsüzlüğünü tanıklığın ve hafızanın dolayısıyla gücünü vurgulamaya çalışıyor. Özellikle bu hakikat ötesi, post-truth dediğimiz çağda bu çok daha anlamlı herhalde. Fatma çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben de çok teşekkür ediyorum Çelen. Çok teşekkürler hem bütün bu tanımlamaların için. Hem de bu görüşme için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, hariçten Sanat programının e, geçtiğimiz kayıtlarını, geçmiş kayıtlarını Açık Radyo'nun web sitesinden de takip edebilirsiniz. Her biri için podcast ve postlar yapıyorum. Ama tabii canlı yayınımız Hariçten Sanat'la gezegenin farklı köşelerinden kültür, sanat haberleri, bu konudaki röportajlar pazartesileri 16.30'da dinlenebilir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay. yeah. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra